Bidayet aşk ile başlamış, nihayet aşk ile vuslat bulmuştur. Kısa bir cevapla büyük manalar vermek cüretini gösterdik. Ariflere kâfi geldiğini zannederim. Zira hitabımız aşina gönülleredir. aşk ile hakka bağlananlardır, hak aşk ile ağlayanlardır. Allah muhabbetiyle Allah aşk ile alım gözü ne yapayım? Allahı zikretmeyen dili ben ne yapayım? Allah'ın kelamını dinleyip de. Zevk almayan kulaktan ne çıkar? Allah'a sevmeyen bir kalp, kalp midir? İşte hayvanla insanın arasında fark budur. Çünkü insandaki göz hayvanda da vardır, insandaki kulak hayvanı da vardır, insandaki dil hayvanı da vardır, insandaki gönül hayvanda da vardır. Ama farkı şudur ki birisi aşkullah ile süslenmiştir, birinde aşkullah'tan bir haberdir.